Merhaba. 17 Nisan Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü Türkiye dahil tüm dünyada 250'den fazla etkinlikle dün kutlandı. Uluslararası Çiftçi Örgütü La Via Campesina 17 Nisan gününü Brezilya'daki toprak hakkı ve adalet için mücadele ederken 96 yılında öldürülen 19 köylüyü anmak üzere Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü olarak ilan etmişti. Bu sene 17 Nisan günü için La Via Campesina küçük çiftçilerin yüzyıllardır üretim yaptıkları toprakların bazı devlet ve şirketler tarafından gasp edilmesine karşı etkinlik düzenleme içerisinde bulundu. Toprak gaspı karşısında küçük çiftçilerin talebi çok anlamlı. Halk için gıda üretebilmek amacıyla toprağa erişebilmek. Oysa toprak, ulus ötesi şirketler tarafından gasp edildiğinde bu topraklarda ihracata yönelik monokültür üretim yapılıyor. Bu durumda giderek artan açlığa, sosyal huzursuzluğa ve çevre felaketine yol açıyor. Lavia Campesine Genel Sekreteri Henry Saragi, Rio Artı 20 Dünya Zirvesi'nin yaklaştığı bu günlerde çiftçiler, gıda egemenliği destekçileri ve agroekoloji hareketi kapitalizmin yeşillenmesine karşı duruyor. Biz toprak, su, tohum ve tüm ortak varlıkların büyük şirketlerin karı için değil, Küçük çiftçilerin korunması ve halkların gıda gereksinimlerinin ihtiyaçlarının için kullanılması gerektiğine inanıyoruz açıklamasında bulundular. Ne güzel küçük çiftçilere bizleri beslemesi için güveniyoruz. Öte yandan Monsanto'nun genetiği değiştirilmiş MON 810 adıyla tescilli mısır polenlerinin zaten azalan ara nüfusu üzerinde yıkıcı bir etki yaptığını belirlediklerini belirten Polonya Tarım Bakanı Marek Saviçki yaptığı açıklamada hem insan sağlığını hem de arı nüfusunu tehdit eden Geydoğlu ürünler üzerinde tam ve kalıcı bir yasak başlatacağız, dedi. Avrupa Birliği dönem başkanı Danimarka'nın oltayol önerisini ise 7 Avrupa Birliği ülkesinin reddetmesi üzerine ülkesinde Monsanto'yu istemediğini açıklayan Fransa ve Macaristan gibi ülkelere Polonya'da katılmış oldu. Polonya'nın tehlikeli bulup yasakladığı Monsanto, Mon 810 Mısırı'nın Türkiye'ye yem amaçlı girişine ise izin veriliyor. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği yayınladığı raporda Avrupa Birliği'nin elektrik enerjisinin yarısını 2050 yılından sonra rüzgar enerjisi ile karşılayabileceğini bildirdi. Rapora göre bugün rüzgar enerjisi toplam enerjinin sadece %5.3'ünü karşılıyor. 2020 yılında ise bu rakamın %18.4 olması bekleniyor. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Avrupa Komisyonu'na 2020 yılı sonrası Hedefler koyması için çağırdı bulundu. Avrupa'ya güya entegre olmak isteyen Türkiye'de ise Fatih Altaylı'ya röportaj veren Enerji Bakanı Yıldız sadece fosil yakıtlara odaklandı ve geleceğimizi kömür ve gaza endeksledi. Avrupa %20'lere varan rüzgara doğru giderken. Bakın 13 Nisan'da da İstanbul'da düzenlenen Türkiye İklim İşbirliği Fırsatlar, Faydalar ve Zorluklar konusu seminerde konuşma yapan Avrupa Komisyonu İklim Komisyoneri Connie Hedegaard İklim değişikliği bütün dünyada sürdürülebilir, kalkınma çabalarını engelleyebilir. Özellikle de Akdeniz Havzası'nda bunu yapabilir. Çünkü buradaki ülkeler en yüksek risk grubuna giriyor. Sıcak yazlar Türkiye'de daha fazla tanık olacağımız bir olay. Bilim de bize artık vakit daralıyor. Daha yeşil bir büyümeyi gelecek için mutlaka sağlamalıyız dedi. Tabii nasıl yeşil olunacak ve büyüyecek pek anlaşılır değil ama bunun ancak rüzgarla mümkün olduğu da Aşikar aynen Avrupalıların yaptığı gibi yoksa kömür, petrol, gaz gibi fosil yakıtlarla değil. Zaten Tmop Elektrik Mühendisleri Odası da bir açıklama yaptı OECD Enerji Endeksine ilişkin. Bu açıklamaya göre ise Türkiye'deki HES yağmacılığı ve Fukushima ve Çernobil varken bizde de nükleer santral yapılmaya... Kalkışılmasını eleştirdi. Antalya'nın Kaş ilçesinde geçen yılın Kasım ayından itibaren 40 metrekarelik bir havuzda tutulan 4 Yunus için Alman Yunus ve Balina Kurumu kuruluşu Proval, Türkiye'de başka sivil toplum kuruluşları ile birlikte 21 Nisan'da bir eylem gerçekleştirecek. Yunus parklarına karşı düzenlenen bu eylemlere sanatçılar da çok büyük destek veriyor. Yunuslara özgürlük platformuna Greenpeace, WWF Türkiye ve Doğa Derneği gibi sivil toplum kuruluşları da katılıyor bu yunus parklarının sona erdirilmesi için. 7 Mart'ta Birleşmiş Milletler ekibinin Great Barrier Rifi'nin çevresel yönetimini denetlemesi sırasında 3 Greenpeace aktivisti Gladstone limanında bir kömür gemisine rift tehlikede diye yazdı. Eylemciler grafiti gelici bulundurma ve zarar verme iddiasıyla tutuklandılar. Halbuki gerçeği söylemişler. Gladstone mahkemesi salı gününü üçüne para cezası vermiş ve Dava düşmüştü. Greenpeace ise eylemcilerin durumdan e, hiçbir şekilde pişmanlık duymadıklarını, doğru şeyi yaptıklarını, pervasız kömür madenciliği endüstrisinin şu anda Birleşmiş Milletler'in denetim yaptığı Great Barrier Rif'ine zarar verdiğini belirttiler. Evet herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.